Masum bir evden bir feryat yükselirdi satırlarından Eve vardı gözleri dolu kederden Yıkılmıştı gördüğü o gerçekten Kocası sordu büyük bir meraktan Nedir bu hüzün bu sızı derinden Kadın tek kelime etmedi cevaptan Uzattı o kağıdı titreyen elden Adam Yaradan da Televizyon olsam diyordu candan Kurtulsam bu yalnızlık denen zindandan Babam severdi beni o zaman Gözünü ayırmazdı sahte ekrandan Annem de bulurdu hep benden Kardeşlerim ayrılmazdı yanımdan Sözüm kesilmezdi konuşurken Değerli olurdum bir yaşa kadar candan Adamın rengi çekildi o an Utandı kalbindeki ona sırdan. Gaflete dağmaktan Evladı yabancı bilmek bu kadar yakından Karısı dedi bu satırlar bizden Bizim öz oğlumuzdan ciğerimizden O an bir çaktı kalplerinden Kurtuldular o kör edici rüyadan Ey dost bu kısa ders verir insandan Gafletle geçen bomba En büyük servet sevgiyle bakandan Sıcak bir sözdür gelir o dudaktan evladın fısılda derinden Vazgeçme kalbin sesini duymaktan Ey Türk'ün evladı uyan bu gafletten Daha değerli ne var kendi cehenninden Yüzünü çevirme seni var Gücünü alırsın kök saldığın o yerden Umutsuz olma geçme emelinden Siteli geceler gibidir aydınlık bir günden Kaldır başını dönme asla yolundan Yarınlar senin vazgeçme bugünden Anana babana sevgiyle seslen En büyük hazine gelir o kutsal kapıdan Gayret kemerini kuşan yeniden İmanla yürü korkma hiçbir şeyden yürü korkma hiçbir şeyden